Merhaba, kömürlü termik santrallerin yarattığı halk sağlığı zararı ve çevre tahribatına tepki olarak 22 Şubat'ta Türkiye Kömür Endüstrisi'nin sembolik merkezi olan Zonguldak'ta bir miting düzenlendi. Çatal ağzında planlanan Eren Holding'in 3. Kömür Santral inşaatının alanında miting düzenleyen yaşanabilir Zonguldak platformuna yüzlerce kişi katılarak destek verdi. Mitinge katılanlar, Eren Holding'e kömürlü termik santral inşaatından vazgeçmeye ve yetkilileri yeni projelerini durdurmaya çağırdı. Doğa güldürür, termik öldürür, havasız yaşanmaz Eren Holding'e diren gibi pankartların açıldığı mitingde, Barton Platformu, Zonguldak Çevre için el ele gönüllüleri, Halkın Sesi, Karadeniz Ereğli Çevre Platformu, Zonguldak Çarşı Grubu, Zonguldak Çevre Koruma Derneği, Çatalazı Çevre Koruma Derneği ve Greenpeace de destek verdi. Yaşanabilir Zonguldak platformu sözcüsü Kadir Orhan, Biz yaşam hakkı için ayağa kalktık. Zonguldak'a termik şehrini çevirmek istiyorlar. Eren Holding'in başlattığı bu üçüncü termik santral inşaatı aslında bir toplu mezar inşaatıdır. Biz bu inşaata izin vermeyeceğiz. Zonguldak'taki hava ölçümlerine göre Zonguldak'ın havası yasal sınırların 10 katından daha kirli. Tüm şehirlerde evlerde yılda 150 bin ton kömür yakılıyor ve çalışan santrallerde yılda 6 milyon ton kömür yakılıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi'ne göre santraller Zonguldak'ın yüzey sıcaklığını 4 derece arttırmış durumda. Bizi siz kömür şehrinde yaşıyorsunuz diye kandırmaya çalışıyorlar. Oysa ki bölge için planlanan bütün yeni termik santraller ithal kömüre dayalı. Buna izin veren kamu görevlilerinin yargı önünde hesap soracağız. Yeni kömür santrallerini durdurana kadar eylemlerimize devam edeceğiz diye konuştu. Kömür santrallerinin Zonguldak'a olan zararından bahseden Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'de şöyle demiş. Termik santraller yaşamı öldürüyor. Bir değil, üç değil, çok proje var. Bütün şehri etkiliyor. Zonguldak'ı yaşam hale getirecekler. Bunun akla mantığa sığın bir tarafı yok. Karşı duruşumuzu göstereceğiz diye konuşmuş kendisi. Türkiye hızla artan karbondioksit salınlarıyla tüm OECD ve geçiş ekonomisi ülkeleri arasında birinci sırada. Buna rağmen bugün Türkiye'de yapım ya da proje aşamasında 86 yeni kömürlü termik santral bulunuyor. Kömür santrallerinin atıklarında çevreyi kirleten, sağlığı bozan civa gibi Maddelerde bulunu bulunuyor. Zonguldak'ta termik santral yapılmaması için Change.org platformunda başlatılan imza kampanyalarını Change.org Taksim kömürsüz ömür adresinden ulaşılabiliyor. Mersin Tabip Odası üyesi doktorlar ve nükleer karşıtı çevreciler nükleer tehlikeye dikkat çekmek için 21 Şubat'tan başlayarak 3 gün sürecek yürüyüşlerine başladı. NGS Nükleer Santral Bilgilendirme Merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 kişi nükleer santrale karşı çıkmak için besledikleri nükleere hayır şarkısını söyledi. Alo Fatih, bunlar nükleere karşı çıkıyorlar. Nükleersiz dünya, keşke dememek için bugün harekete geçin yazılı dövizler açan grup adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırcı, Hekimler olarak 37 yıldır yapılmak istenen nükleere karşı olduklarını söyledi. Doktor Kırcı dedi ki, nükleerin her türlü canlıya karşı zararları olduğunun bilincindeyiz. Biz hekimler onlarca yıl sürecek yaşamımız için değil, yüzlerce binlerce yıl sonra bu topraklarda yaşayacak olan nesillerimizin sağlığını korumak için buradayız. Biz hekimler, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Uluslararası Kanser Enstitüsünün Dünya Kanser Araştırma Enstitüsünün rapor olarak sunduğu, başta çocuklar olmak üzere, Kan kanserlerinin, meme, tiroid ve akciğer kanserlerinin arttığını rapor olarak sundukları, çocuklarda zeka geriliği, genetik bozukluklar, psikolojik davranışlardan intihara giden eğilimler yarattığını bilimsel olarak bildiğimiz görüşümüzü paylaşıyoruz yetişkinlerde ömür kısalması ve psikolojik davranış bozukluğu yarattığı saydığım bilimsel örgütler tarafından ispatlanmış. Mersin hekimleri olarak şimdiye kadar meydanlarda seslendirdiklerimizi Akkuyu'ya kadar gidecek olan yürüyüş ile başlatıyoruz diye konuştu kendisi. Konuşmaların ardından doktorlar ve çevreciler 23 Şubat Pazar günü Gülnar içerisine bağlı Büyük Eceli Beldesi'nde yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin önünde son bulması planlanan yürüyüşlerine başladılar. Kayseri'de Ağaçlarla kaplı bölgenin konut alanı olacağını öğrenen Erciyesevleri Mahallesi sakinleri betona hayır sloganlarıyla eylem yaptı ve yeşil alanın korunması için imza kampanyası başlattı. Koca Sinan'a bağlı Erciyesevler Mahallesi'nin bir kısmının halen trafik denetleme şube müdürlüğünün kullandığı ve 240 ağacın bulunduğu 10734 metrekare alan ticari alan olarak tescillendikten sonra özelleştirme idaresi tarafından 19 milyon liraya satıldı. Ağaçlık alanı 15 katlı binalar yapılacağını öğrenen semt sakinleri harekete geçti. Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar betona hayır sloganları atarak protesto yürüyüş yaptı. Burada konuşan mahallelerden Mustafa Yeşil, bu alanın son 10 yıl içinde emniyet müdürlüğü, muhtarlık ve mahalle sakinleri tarafından ağaçlandırıldığını anlattı. Hazineye kayıtlı... Alanın özelleştirme idaresi başkanlığına devredilerek ticari ve 15 katlı konut alanı olarak tescillendiğini belirten Yeşil, bu tescile karşı başbakanlığa itiraz ettik ancak geçtiğimiz günlerde özelleştirme yapılıp yeşil alan 19 milyona satıldı dedi. İmza kampanyası başlatan mahalleliler ağaçların kesilmemesini yeşil alanın muhafaza edilmesini istiyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.